İkiye radyolarının tek arkası öbür gün komedi programı perişen efem radyoda Türk sinemasını sunar Radyoda Türk sineması 23. bölüm Geçen bölümün özeti Evet Taci'nin iğrenç bir oyunuyla zindan atılan telat ve yanındaki Esra Rengiz yabancı zindandan kaçmayı planlamış ve kaçış için hazırladıkları planları gözden geçirip mütalaa ederken Taci zindana gelmiş ve olaya maydanoz olmuştur Talat'ın zindan atıldığını öğrenen Nalan Bütün tehlikeleri göz önüne Bacı Kalfa'yı da yanına alarak Talat'ı görmeye zindana gider Naşıkı didar upak bir şekilde hatıratı kalbi Talat'la derbest olan Nalan Hem hüzünlü hem heyecanlı hem de hezeyanlıdır Hezeyanlıdır zira 15 yıldır yan yana gelmediği kalbinin tek sahibi Ve mevcudi hayatiyesinin en büyük aşıkı Talat'ı görecektir Oh, ziyadesiyle heyecanlı ve heyecanlıyım. 15 yıldır yan yana gelemediğim kalbimin tek sahibi ve mevcudi hayatı yemin en büyük aşkı telatımı göreceğim. Ne yapacağız? Düş düş düşten burası. Düş. Bak burası. Düşeceğim aşağı. Düşeceğim aşağı. Düşeceğim aşağı. Duran kaburga mı? Ne parolası? Parola. Parola. Hayır paralı. Paralı. Ne diyor bu da? Allah aşkına. Ay ne yapayım ay o paralarım. Yani para lo. Para para. Para diyorum para. Ha tamam. Bu herif rüşvet istiyor dadı. Buyur paranız zindancı başı. Buyurun ne istiyorsunuz hanımefendi? Nasıl yardımcı olabilirim acaba? Dün gelen Talat isimli mahkumla görüşmek istiyorum. Muğlazığ bu müki değildir. İzin veremem, Taci Efendi'nin kat'i emri var Başlatma şimdi Taci'ne de sana da Al şu 500 altını da aç şu kapıya Cık <gülüyor> cık <gülüyor> <gülüyor> <Mulezef, açamam> küçük <gülüyor> hanım Taci Efendi'nin kat'i emri var Al şu bin kese altını da aç şu kapıya Mümkün yok küçük hanım ısrar etmeyiniz Taci Efendi'nin kat'i emri var Hıh <gülüyor> anlaşıldı Bunun gözü doymuyor Al şu 5000 bin kese altını da aç şu kapıya e, tamam buyurun giriniz. Tacı efendinin katı emri yoktur. Ah! <gülüyor> oh, Siza merhaba Nalen. Merhaba Telat. Biliyor musunuz hiç değişmemişsiniz Nalen. Siz de hiç değişmemişsiniz Telat. Sen sen çok değişmişsin bacı Kalfa. Sen de çok değişmişsin çok çok. <gülüyor> Biliyordum Nalen. Bir gün bana döneceğini biliyordum Hayır Talat sana dönmedim Buraya sana olan nefretimi yüzüne kusmak için geldim <gülüyor> Kusma Nalan Kusma çünkü kustukça sıra sana gelecek <gülüyor> Niçin benden nefret ediyorsunuz Nalan Geçen akşam konağımıza girip paşa babamı öldürmek istemişsiniz Talat Hayır, Hayır iftira Nalan. hem de iftirayı <gülüyor> kübrayı mücerre bir iftira halen Sana inanmıyorum İnanmıyorum İnan bana Nalan Mesela senin inandığın gibi değil Görüşme süresi bitti küçük hanım Taci Efendi'nin kati emri var Tamam anlaşıldı Al şu ekibin kese altın da bizi rahat bırak Tamam görüşme süresi uzadı Taci Efendi'nin kati emri yok Söyleyiniz Selat Niçin yaptınız bunu Babamdan ne istediniz hem, hem... Tacı dururken neden paşa babamı öldürmek istediniz kalpsiz adam? Bütün vücudum ateşe atın yansın. Yalnız kalbimi bırakınız. Çünkü orada siz varsınız Nalan. Demek beni o kadar seviyorsunuz Telat. Evet Nalan. Peki beni seviyorsanız biz niye böyle olduk Telat? Pencereden koşuştu. Yandı yürek tutuştu. Bizim de böyle olmamıza şerefsiz Taci sebep oldu Nalan. Demek, demek Taci sebep oldu ha. İyi de ben bunu zaten biliyordum. Niye şaşırdım ki şimdi? Zindancı başı! Zindancı başı. Başı, başı! Devamı gelecek bölümde. Türkiye Radyoları'nın tek arkası öbür gün komedi program Berişen Efer bu kadar. yazan Ben Ömer Pekin oynayanlar. Ben Ömer Pekin, Serpil Pekin, Serkan Öztürk ve Fatih Tıngır.